Tamam. Şimdi mesela o dediği ayet kerimeye bakalım. Tevbe su şey Araf suresinin 30. ayeti, 31. ayetiydi idi galiba değil mi? 32. 32 olacaktır. Arap Araf 32. Bak diyor ki: "Kul men harrama zinata'llahi allati akhraja'l ibade." Kulları için çıkardığı zineti kim haram kıldı? Allah çıkarıyor kulları için. Şimdi orada söylenenlerin hangisi çıkarılmış Allah'ın çıkardığı ne var orada söyle bak. Müzik, dans. Müzik. Allah mı çıkarıyor müziki dansı? Ve eğlence. Allah'ın çıkardığı süslü, işte yani tabiatta yarattığı denizlerde yarattığını bileyim. çeşitli şekillerde ortaya. İşte altındır, incidir, bilmem şudur budur. Ve tabiatimler rızık ve temiz rızıklar ediyor. Şimdi bu etkenmeyi tutar da dansa müziğe delil alırsanız o zaman siz Kur'an'ı kendi keyfinize göre anlamlandırmış olur, kendini Allah yerine koymuş olursunuz. Evet.